قل على طبيب قلوبنا وكره اعيننا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري بحلوله من لساني يفقهوا قولي رب قد من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Ağzıttı b Allah ﷻ, الرحمن الرحيم Ya ay yel, Ladin, Amanu, Lma tekulun, Ma la tefgalun. Kabrmaqte, Enged Allah ﷻ, An tekulun, Ma la tefgalun. Sıla k Allah ﷻ, Azim. Ve kala Nabi Men kana yu'minu hayran ev YASMUT. Sadaka Rasulullah fima KAL, Ev kema qalenn nebi ve sellem. Takimeti cemaati muslimin Atalarımız ne güzel söylemişler. Kişinin başına gelen dilinin belasındandır demişler. Dil belası. Kişi konuşur ama çoğu zaman konuştuğunun neye mal olacağını nereye gideceğini bilmeden sarf eder sözlerini. Halbuki ne konuştuysak mutlaka bunun hesabını vereceğiz. Bir insan bunu düşünerek konuşursa çok az konuşur, çok fazla düşünür. Bin düşün, bir söyle demişler hani. Bin düşün, bir söyle. Çünkü söylediğin söz senin sorumluluğunu artırabilir. Dil Allahu Azimuşan'ın insana bahşettiği büyük lütuflardan birisidir Müslümanlar. Çok büyük bir lütuf yani. Dil olmasaydı hayatın tadı da olmazdı. Geçmişe ait bilgiler de olmazdı. Din de anlaşılmazdı. Nereye bakarsanız bakın, dil olmayınca, konuşma olmayınca hayatın anlamı da olmazdı değil mi? Ama Allah lütfetti, dili bize lütfetti, konuşmayı bize lütfetti. Bunun içinde birbirimizden anlaşıyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz, derdimizi anlatıyoruz, dert dinliyoruz, anlıyoruz. Bakın dil bu kadar önemli. Allahua azze yemüşan Adem aleyhisselamı ilk insan olarak yarattığında evvela ona konuşma özelliğini verdi. Sonra da ve allama Adem el esma'a kulleha thumma aradhahum alel melaikah. Feqala enbi'uni bi esma'iha Allah-u Azimuşşan Adem'e isimleri öğrettik buyuruyor. Bütün her şeyin, eşyanın isimlerini öğrendi Adem. Allah-u Azimuşşan ona ilham etti. Sonra meleklerin karşısında Adem'e denildi ki söyle bakalım şu isimleri. Adem de bütün eşyanın isimlerini teker teker saymaya başladı dil ile oldu tabii her şeyin bir ismi var ismi olmasa nasıl anlatacağız nasıl ifade edeceğiz bir insanın ismi olmasa nasıl çağıracaksınız Bazen ismini bilmediğimiz kişiyi nasıl çağıracağımızı şaşırırız değil mi? Böyle hey şşt! falan gibi bu şekilde çağırmak da çok edebe uygun olmadığı için şaşırır kalırız. Nasıl çağıracağız? İsim bu kadar önemli. İşte isim de konuşma. Konuşma bilgisi ve becerisiyle birlikte ortaya çıkıyor. Evet, Allahu Azimuşşan insan oğluna konuşma dil özelliği vermiştir. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Adem oğlu konuşarak anlaşır. Her türlü müşkilatını sabırla konuşarak çözebilir halledebilir eğer hal çaresinden yana ise yok kavgadan yana ise yine dillen kavga eder onun için dile sahip çıkmak lazım dilin bize kazandıracaklarını çok iyi düşünerek hesap ederek konuşmak lazım bakın şu azalarımız şu bütün vücudumuzun azaları her sabah dile yalvarırlarmış. Resulullah haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. İza asbah ibnu Adem Adem oğlu sabahladığı zaman fe innal azaa kullaha bütün azaları tükeffirul dilin karşısında ona yalvararak şöyle derler dile yalvarır bütün anzalar eller ayaklar baş göz kulak hepsi dile yalvararak şöyle der ne diyormuş fetakulu ittakillah fina feinnama nahnu bika ey dil bizim hakkımızda Allah'tan kork yani bizi tehlikeye atma Allah'tan kork. Zira biz sana tabiiz. Bütün azalar neye tabiymiş? Dile tabi. İn istakamte istakamne. Eğer sen istikamette olursan doğru olursan biz de istikamette oluruz doğru oluruz. Rahat ederiz. Sen eğer doğru olursan biz de rahat ederiz demektir yani. Ve inia vecej te, avvecejne. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız diye her sabah bütün azalar dile yalvarılırlarmış. Aman dikkat et. Hani bu hadisi şerif şu sözü aklımıza getiriyor. İnsanın başına gelen dili belasıdır veya akılsız başın sıkıntısını eller ve ayaktar çeker demişler ya hepsi bu hadisi şeriften ilham alınarak söylenilmiştir hakikaten dil bir şey söyler vücudun hepsi onun cezasını çeker bu sefer mecburen yanlış bir şey söyler sonra bizlerde çok eksik bir durum da var söyledik yanlış söyledik e özür dile özür dilemeyi de bilmiyoruz. Artık delikanlılığa mı sığdıramıyoruz, erkekliğe mi yakıştıramıyoruz, neyse, yani sözümüzden de dönmüyoruz. Halbuki en büyük erdem, en büyük güzellik nedir? Yanlıştan dönmektir. Olur ya yanlış bir şey söyledin, söylememen gerekirdi, söyledin. Özür dile, dön yanlışından, onu da yapmıyoruz. Bu sefer de, ayaklarımız, ellerimiz, bütün vücudumuz o işin sıkıntısını çekiyor. Teşekkür ederim. E niye böyle yapıyorsun da kardeşim? Düşünerek konuşsana. Konuşulması gereken yerde konuşsana. Bakın hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir şey ifade ediyor. Ve buyuruyor ki Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi bizler Allah'a ve ahiret gününe inanıyor muyuz? Elhamdülillah inanıyoruz. O zaman Resulullah'ın şu tavsiyesine uyacağız. Fel yakul hayran evli yasmut. Ya hayır konuşsun, hayır söylesin, yararlı bir şey söylesin veya yahutta sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya söylediği zaman faydalı bir şey söylesin veyahut da sussun buyuruyor. Evet. Susmak da çok önemli bir özelliktir. Müslümana değer ve kıymet kazandıran bir özelliktir hakikaten. Susulması gereken yerde susmayı bilmek. Konuşulması gereken yerde de Durumu kısa bir şekilde, anlaşılacak bir şekilde ifade etmek güzel insanın güzelliklerinden birisidir. Susulması gereken yerde susmak. Onun için de yine atalarımızdan söyleyeceğim. Çok güzel sözleri var atalarımızın. Ne demiş atalarımız? Laf gümüşse süküt altındır demiş. Lafın bir kıymeti varsa bu gümüş kıymetindedir. Süküt ise ondan daha kıymetli altın kıymetindedir. Çok söyleyen çok yanılır demişler. Yani bazı insanlar vardır. Toplumda karşınıza çıkar. Bir şey konuşulacaksa onu ben söyleyeceğim. Söylenecek bir söz varsa onu benim söylemem lazım. Düşüncesinde olan insanlar vardır. Konuşurlar. Her konuda bildikleri vardır mübareklerin. Her konuda bir bildikleri vardır. Böyle insanlar çıkar karşınıza. Hangi konuya girerseniz girin söyleyecek iki çift sözü vardır. Bu tabi bildiğinden değil. Bu affederseniz gevezeliğinden kaynaklanıyor. Evet bildiğinden değil. Bu tip insanlar zamanla toplum içinde artık sözü dinlenmez hatta sevilmez hale gelirler. Sevmez insanlar onları. Böyle çok konuşan, her konuda bir şeyler anlatan, her konuda bildiğini ifade eden, karşı taraftaki insandan daha iyi bilecek yani. Bu tip insanlar zamanla artık o toplumun içinde, o arkadaşlarının içinde değerini ve kıymetini de kaybederler. Sonra belki günün birinde ibret alınacak, kıymetli bir sözle söylerler bu insanlar. Ama daha önceki intibaları var ya, arkadaşlar arasındaki intibaları o kötü intiba o sözü de dinletmez onlara yani bir insan çoğu zaman doğru şeyleri de söyleyebilir bu tip insanlar da bazen doğru şeyleri de söyler ama insanlar artık bıktığı için bu tip insanların doğru sözünü de dinlemek istemez Ha bu gevezelikten geliyor yani bildiğini konuş bilmediğin zaman da sus ne demişler biliyorsan söyle ibret alsınlar bilmiyorsan sus insan sansınlar demiş ne kadar büyük bir laf bu biliyor musunuz biliyorsan konuş ibret alsınlar ders alsınlar bilgi alsınlar istifade etsinler ama bilmiyorsan sus ne sansınlar İnsan sansınlar. Allah Allah. dili insan dili belası ile demek ki bazen insanlıktan da çıkabiliyormuş. Bu kadar önemli değil. Sonra olgun kimselerin özellikleri sayılırken üç şey ifade edilmiştir. Olgun insan kimdir? Bilinçli insan kimdir? Kendisini bilen insan kimdir? diye anlatılırken 3 şart saymışlar. Bunlardan birisi az yemek, ikincisi az uyumak, üçüncüsü de az konuşmak. Olgun insanın özelliklerinden bunlar. İnsan olma şerefine ulaşan, ulaşmaya çalışan, gayret eden insanın şartlarından birisi de az konuşmaktır. Çünkü söylediğin her şey senin aleyhinde delil olacaktır ahirette Ebû Zer Hazretleri diyor ki: "Ya Resulallah biz söylediğimizden dolayı da hesabımız çekileceğiz ahirette." Çok konuşuyoruz sabahtan akşama kadar. O söylediğimiz sözler belki ciltler kadar ciltler kadar kitaplar tutar. Ama faidelisini ararsak fayda sağlayan İki kelime bulabilir miyiz bilemiyorum yani konuştuğumuz arasından. Akşama kadar çok ahkam kızeriz, çok sözler söyleriz ama insanlara, topluma, kendine, ahiretine faydalı bir şey söyledim mi? Hani ceviz kabuğunu doldurmayacak bir kelime söyledim mi? Belki de onu bulmak çoğumuz için zordur. Ama akşama kadar konuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Abu Zer soruyor işte. Ya Resulallah. Biz sabahtan akşama kadar konuşuyoruz. Hatta bizim yapabildiğimiz en güzel şey de konuşmaktır hani. Başka bir şeyden de anlamıyoruz, beceremiyoruz. Ama konuşmaya gelince iyi iş. Hani mangalda kül bırakmaz sözü bizler için söylenmiş herhalde. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayız. Müslümanların dertleri, sıkıntıları... Müslümanların geldiği durum, içinde bulunduğu konum, itibariyle bir değerlendirme istense bizden var ya, o en önemli konulara parmak basarız, en can alıcı noktalarını anlatırız, söyleriz. Akşama kadar kahvede, akşama kadar çekeceğinde işimiz ne? Ahkam keseriz, asarız, keseriz. Yıkarız, yeniden yaparız, değil mi? En iyi yaptığımız bu. Peki arkadaş, bu söylediklerinden sende bir biraz var mı? Denildiği zaman, işte orada dut yemiş, bülbüle döneriz, susarız. Tamam, söylüyorsun da, hayatında ne kadar bu işi tatbik ediyorsun? Denildiği zaman, tamam, orada bizim pilimiz biter. İşte bu konuya... Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor. Allahu Azimuşşan Saf Suresinin 2. ve 3. ayetlerinde bu tip insanlar, bizler için çok önemli uyarısı var. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenû, ey müminler, lime tekûlûne ma la tef'alûn. Yapmadığınız işi niye söylüyorsunuz? yapmadığınız işi, hayatınıza geçirmediğiniz bir konuyu niye konuşuyorsunuz, niye savunuyorsunuz, niye anlatıyorsunuz? He? Eyvah! Durum çok zor. Keburamaktan indallahi entekulû ma la Bu yapmayacağınız şeyleri söylemeniz var ya Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Adam söylüyor, yapmıyor. Sözden başka hiçbir faaliyeti yok. Bu söz, bu davranış Allah katında nefretlen karşılanır. Evvela sen yap, sonra konuşulması gereken yerde konuş. Konuşulmaması gerekiyorsan onu da konuşma. Yap ama, senden istenen fiiliyat. Lafla peynir gemisi yürümez demişler. Ne güzel söylemişler lafla çok şey ifade edilebilir ama bir şey ortaya konulduğu zaman laflan olmaz. Fiiliyata geçirilmesi gerekir. Bundan dolayı da Allah saf suresinde işte özellikle uyarıyor, hayatınıza uygulamamışsanız boşuna millete vaaz nasihat etmeyin, nasihat vermeyin, anlatmayın, konuşmayın. Allah-u Azimuşşan yaptığımızı da biliyor çünkü, söylediğimizi de biliyor. Allah. İşte az konuşmak, olgun insanın özelliklerinden birisidir. Yapmadığı şeyleri söylemek ise insan için en büyük felakettir Müslümanlar. Onun için Süfyan bin Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Soruyor, diyor ki ya Resulallah hadisni bi emrin a'tasimu bihi. Uyacağım bir amel bana tavsiye eder misin? Deyince Peygamber Efendimiz şu yolu gösteriyor. Kul Rabbi Allah fümme stakim. Ey Abdullah Rabbim Allah'tır de sonra da istikamet üzere dosdoğru ol hayatında da bunu uygula yani. Bunun üzerine Sufyan bin Abdullah tekrar soruyor. Ya Resulallah, ma <mâ> akhwafu? Ma <mâ> takhafu alayya? Benim için en çok korktuğunuz şey nedir? En çok neden sakınmamı tavsiye edersiniz? En çok korktuğunuz şey nedir benim için deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe akheze billisanihi thumma kale hâza şöyle dilini diyor tuttu mübarek eliyle kendi dilini tuttu ve dedi ki işte budur en çok korktuğum şey senin için ve sizin için ey ümmeti Muhammed en çok korkulan şey işte bu dilinizdir onun için şimdi tekrar dönüyoruz Ebu Zer'in sorduğu suale, Ebu Zer ne sormuştu ya Resulallah? Söylediklerimizden dolayı da ahirette sorgu suale çekilecek miyiz? Sorumlu tutulacak mıyız? Ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor şimdi. Diyor ki ey Ebu Zer ya ne zannediyorsun sen? Yüzüstü cehenneme atılanların çoğu dilinin belasından cehenneme girecektir. Allah Allah Kıyamette Yüzüstü sürüklenerek Cehenneme götürülenlerin çoğunun Cehenneme giriş sebebi ne? Dili belası Allah Allah Ne acı bir şey Ne sıkıntılı bir şey Başka bir hadisi şerifi de Nakledebilirim size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki bana iki çenenizle İki bacağınız arasındaki hakkında söz verin, size cennete gireceğinize söz vereyim. İki çeneniz arasındaki ve iki bacağınız arasındaki organlarınızın rahat duracağı konusunda söz verirseniz, ben de size cennete gireceğinize dair söz verebilirim. Ya. İki çene arasındaki nedir? Dil. İki bacak arasındaki nedir? Tenasül uzvu. İkisini de harama karşı kullanmayacaksın harama kullanmayacaksın buna dair söz verebilirsen cennetliksin demektir Allah hepimizi bunlardan eylesin inşallah dilimize ne kadar sahip çıkabiliyoruz ne kadar sahip çıkabiliyoruz mesela bazı hastalıklarımız var bir kere kötü söz çok büyük bir hastalıktır insan için fena söz İnsanlardan bazılarının ağzı bozuktur. Hani halk tabiriyle ağzı bozuk. Konuşur. Normal bir şeyi anlatırken dahi kötü ve fena sözler kullanır. Alışmış. Bu artık adeta bir sokak kültürü, toplum kültürü haline gelmiş. Çok yanlış, kötü bir şey ama artık devamlı bize televizyonlardaki filmler ve diziler aracılığıyla sokaktaki konuşmalar Hak tabirleri aracılığıyla devamlı bizim beynimize işleniyor bu olay. Devamlı işleniyor. Bir şey başına geldiği zaman hemen ne diyor? Tüh kahretsin diyor. Hani filmde devamlı söylenen söz bu. Yabancılar çok kullanıyorlar ya kahretsin. Bu söz söyleniyor. Kahre diyor hemen yani. Hemen bir kötü söz bulabiliyor. Mesela buradan Topkapı'ya gideceğini, bu yolculuğun nasıl geçtiğini anlatırken dahi birkaç tane yüzümüzü kızartacak lafı araya veriyor. Normal yolculuk anlatıyor. Buradan Topkapı'ya imiş Böyle acayip bir duruma geldik Müslümanlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini de kulaklarımıza küpe yapalım. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَعْعَانِ وَلَلَّعَانِ وَلَلْفَاحِشِ وَلَلْبَذ۪يۜ Mü'min, insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir, olamaz. Mü'min bunlar olamaz. Kötü söz söyleyen mü'min olamaz. Çirkin sözler, davranışlar sergileyen mü'min olamaz. İnsanları lanetleyen mü'min olamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha önemlisi bu kötü davranışta, kötü sözde bulunan insanı toplum da sevmiyor değil mi? Toplum da sevmiyor. Çok az bir kitle içinde belki yer bulur ama toplumun çoğunun yanında pek iyi gözlem bakılmıyor. Kötü laf, kötü söz ağzına alışkanlık haline getirmiş olan insana. Daha da önemlisini söyleyeyim mi size Müslümanlar? Allah ve Resulü de bu tip insanı sevmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tip insanları sevmediğini ifade ediyor. Şu okuyacağım hadisi şerifte. İnne min ahabbikum ilayya ve akrabikum minni majlisan yawm al kıyame. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler kimlerdir? Ehâsinekum <gülüyor> ahlâkan ahlakları en güzel olan insanlardır. Ahlakı güzel, ahlaklı insanlar benim en çok sevdiğim insanlardır. Kıyamette de bana en yakın olacak insanlardır. Yani cennette. Ve devam ediyor. Ve inne abghadakum ileyye ve ab'adakum minni yevmal kıyâmeh. benim hiç sevmediğim, hoşlanmadığım ve kıyamette de benden en uzak mesafede olacak kişiler ise kimlerdir? اَثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّكُونَ وَالْمُتَفَيْهِكُونَ Kimlerdir bunlar? Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişirenler, Benim hiç sevmediğim ve kıyamette benden uzak olacak insanlardır. Rabbim hepimize güzel ahlak nasip eylesin. Güzel ahlak sahibi Allah'ın sevdiği, Resulullah'ın sevdiği ve toplumun da sevdiği insanlardır. Ama güzel ahlak bulunmazsa bir insanda onu Allah da sevmez, Resulullah da sevmez, Toplumda sevmez. Toplumda dışlar bunu. Bu tip insanlardan uzak olmak lazım. Aman ha. Dilimiz var ya. Çok iyi kullanmak lazım dilimizi. Ona buna sövmemek lazım. Ona buna iftira etmemek lazım. Onun bunun gıybetini yapmamak lazım. Bakın bütün bunlar dille yapılan günahlardır. Ve büyük günahlardandır Müslümanlar. Yalan söylemek. Yalan söylememek lazım. Bir de yine bazılarımızın çokça düşmüş olduğu hatalardan birisini arz edeyim. Yine dilimizin belası bu. Dilimizle düşüyoruz bu hataya. Mesela oturduk böyle bir mecliste, bir toplandıda, bir sohbet esnasında konuşurken, insanları değerlendirirken dilimizi adeta kılıç gibi kullanıyoruz. Keskin bir kılıç gibi. Kesiyoruz, atıyoruz. Önümüze gelene saldırıyoruz dilimizle. Ama hiç de kendi durumumuzu düşünmeden yapıyoruz bunu. Bunun da daha ötesinde bir insanı değerlendirirken onun hakkında hükmü hemen veriyoruz. Dikkat edin. Hemen veriyoruz onun hakkında hükmü. Mesela bir insanı Sevmiyorsak eğer Onu anlatırken Bırak o kafiri Diyoruz haşa Bırak o zındıkı bırak o falan Gibi bahsediyoruz Konuşuyoruz Bilmediğimiz halde Yani o insan Müslüman olduğunu ifade ediyor Yapmış olduğu Yanlışlar var belki Belki büyük günahlar istiyor Belki bu tip alışkanlıkları da var ama Büyük günahla insan dinden çıkmaz İnsan inkarla dinden çıkar bu sefer ne yapıyoruz? Biz önümüze gelene o dilimizle saldırıyoruz. Ona kafir damgası vuruyorsun, öbürsüne münafık damgası vuruyorsun, öbürsüne başka şeyler falan. Bu da çokça yapmış olduğumuz yanlışlardan birisidir. Halbuki şu hadisi şerife bir kulak verelim. İdakalar rjulul-i akihi ya kafir. Bir insan kardeşine Müslüman kardeşine ey kafir dese. Veya işte demin söylediğimiz bırak o kafiri dese onun hakkında hüküm verse yani kafir hükmü verse fakat bi'a biha ahaduhuma ha bu söylediği söz ikisinden birisine gider eğer söylenilen insan hakikaten kafirse tamam ona gider Söylenilen insan hakikaten kafir değilse ne olur biliyor musunuz sıkı durun o söylenen söyleyen insana döner o insan dinden çıkar diyor Allah Resul ya çok rahat söylüyoruz değil mi konuşmamız gerektiği zaman çok rahat konuşuyoruz hoşumuza gitmeyen bir insan hemen damgayı vuruyoruz gafir zındık münafık vesaire damgasını vuruyoruz bunların hepsi ahirette karşımıza çıkacak çok büyük belalardan birisidir aman Müslümanlar gayret edelim gayret edelim kendimizi bu tür şeylerden sakındırmaya çalışalım yani dilimizi çok iyi kullanmaya gayret edelim Müslümanlar yanlış konuşmayın yalan konuşmayın susulması gerektiği yerde susun konuşulması gerektiği yerde kısa bir şekilde ifade edilecekse ifade edin konuşun her şeyi ben biliyorum havasına girip de her konuda bir laflar bir şeyler ortaya atmayın çok söyleyen çok yanılır ve hepsi bunların hepsi yazılıyor. Ahirette bunların hesabını vermek var bir de. O zaman keşke dilimiz tutulsaydı da hiç konuşmasaydık demek var bir de Allah muhafaza. Dikkat edin bunları yapmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Dilimiz eğer yerinde rahat durmuyorsa illa yani yerinde dönmek istiyorsa dilimiz ağzımızın içinde rahat durmuyor. İlla bir şeyler konuşmak istiyorsak. La ilahe illallah deyin. Allah deyin, Sübhanallah deyin, Elhamdülillah deyin, Estafirullah deyin, La havle ve la kuvvete illa billah deyin. Dilinizi bu tip şeylerle meşgul edin. Bundan başka söylenen her şey zaten yani Allah'ı zikretmekten başka söylenen her şey boş şeydir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için dilimize sahip çıkmamız lazım. Diline sahip çıkan, dinine sahip çıkar. Allah hepimizi bu tip güzel nasihatlardan, ders alanlardan eylesin. Anlatıyoruz ama bir de yerini bulması lazım. Kalbimizde, içimizde tesirini kalk eylesin inşallah. Evet. Kıymetli Müslümanlar, hatim duaları var. Hatim dualarını yaparak bitireceğiz. Subhan Rabbiyel aleyhile alel vehhab, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Arhamer Rahimin, Ya Arhamer Rahimin, Ya Arhamer Rahimin. Okumuş olan ve, bize, ve bana bildirilen bütün hatmi şerifleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Onlardan hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Peygamber Efendimizin aziz mübarek ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle. Eshab-ı kiramın, ezvacı küzinin, ehli beytin, ensarın, muhacirinin, tabi'in, tebe-i tabi'nin ruhlarına da hediyeledik ve asıl Dünya yaratıldığından beri imanla ahirete göç etmiş bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin ruhlarına da hediyeledik vasileyle. Şu camiye maddi manevi katkıda bulunup ahirete irtihal etmişlerin ruhlarına hediyeledik vasileyle. Şurada bulunan amin diyen cemaatimizin geçmişlerine de rahmeteyle. Ya Rabbi cümlemizi yakmış olduklarımız amelleriyle birlikte amellerimizi kabul eyle. Namazlarımızı, oruçlarımızı, Kur'anlarımızı, sohbetlerimizi, sadakalarımızı, iyiliklerimizi dergah ı uluhiyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Onların karşılığını bize kat kat göster Ya Rabbi. Ya Rabbi çalışmalarımızda bereketler yuhsan eyle. Ya Rabbi kazancımızı her türlü haramdan, kötülükten uzak eyle. Ya Rabbi memleketimizin gitişatını hayır eyle. Ya Rabbi çalışmalarımızı, işlerimizi Kolay ve asaneyle, Bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Bütün hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertli olanlara devalar ihsan eyle. Borçlu olanlara da bir an evvel edalar nasip eyle. Bizden dua isteyen kardeşlerimizin hayır muratlarını ihsan eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Ya Rabbi Filistin'de, Çeçenistan'da, Irak'ta vesair beldelerde. Zulüm altında inleyen Müslümanlara yardım eyle. Müslümanları muzaffer eyle. Zalimlerin hakkından sen gel ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizi ve bütün İslam alemini her türlü görünür görünmez kazadan, beladan, afetten, musibetten, depremden, zelzeleden, yangından muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. ila şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabih ve meşayihinel Fatiha.